Ece üner, haysiyet, tuhaf zamanlarda cesurca yaşamak. Güneşin olsun gönlünde, Güneşin olsun gönlünde, Kar bile yağsa, ya da fırtına olsa, Gök bulutlarla, dünya kavgayla da olsa, Güneşin olsun gönlünde, O zaman gelsin ne gelirse, Doldurur ışıklarla, en karanlık gününü. Bir şarkın olsun gönlünde, Sevinçli ezgilerle, seni günlük tasalar boğsa bile bir şarkın olsun dudaklarında. O zaman gelsin ne gelirse, yardım eder atlatmaya en yalnız gününü. Başkaları için de bir diyeceğin olsun, tasada ve bunalımda ve seni mutlu edecek her şeyi söyle onlara da. Bir şarkın olsun dudaklarında, yitirme sakın cesaretini, güneşin olsun gönlünde. Ve her şey iyi olacak. Cesar Frechland, 1864-1920 Güneş'e Tarihin taslağını yazmak için çıktım yola. Sonra anladım. Tarih dediğin kazananların magazin haberleri. Bizim hikayelerimiz hep üçüncü sayfa. Bu seneye damgasını vuran bir incinmişsin. Dedi, videosu var. İzlemediyseniz hemen izleyin lütfen. Arkadaşı adama soruyor. Hasan Abi, bugün psikoloğa gidecektin. Ne yaptın? Hasan Abi cevap veriyor. İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın hayatını diyemedi. İncinmişsin dedi. Sizce bu video neden viral oldu? Neden bu değerli tutuldu ya da biz neden ona bu kadar tutulduk dersiniz? Çünkü orada aynaya bakarcasına kendimizi gördük, inandık. Sokaktaki adam incindi, biz incindik, haysiyetimiz incindi. Belki de televizyon izleyip gazete okudukça sonu hiç gelmeyecek bir kişisel mağlubiyetle her gün yüz yüze geldik, yorulduk. Profesör Doktor Kemal Sayar, büyük inşaatlar yapabilirsiniz ama sizi yücelten insanlar o büyük inşaatların içinde kendilerini kaybolmuş hissettiklerinde haysiyetleri zedelenir. Yollar ve köprüler önce sokaktaki insanın kalbine çıkmak zorundadır, diyor. Kaybolduk. Yaşar Kemal, insan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar. Demiş yani, işte o cümledeki yüreğidir insanın haysiyeti. Haysiyet, kırgınlığının ayaklanması, ruhun ayaklanmasıdır. Ayaklanabilen bir ruhsa insanın mucizesidir. İnsanı insan yapan yegane mucize. Yaşamaktaki efsun, o ruhun o okyanusa dalmasıyla bulunur. Mevlana'nın, Okyanus gibi ol, haysiyet dediği cevher oradadır işte. La Fontaine'in masallarını biliyorsunuzdur. Kurtla kuzu masalını da keza. Hak dediğin kuvvetlinin hakkıdır. Bir kuzucuk eğilmiş bir pınardan su içer. Aç bir kurt yanına gelir. Suyumu bulandırma hakkını kimden aldın diye sorar. Kuzu kıvranır, ezilir, büzülür, daha da küçülür. Efendimiz der... ''Devlet meabınız hemencecik hiddet buyurmasınlar. Su içtiğim yer sizden aşağıda. Aşağıya bakıyorum. Siz yukarıdasınız. Üstelik çok yukarıda. İstesem de bulandıramam suyunuzu.'' Kurt ''Bulandırıyorsun işte.'' diye kuvvetli bir şekilde hırlar. Üstelik hakkımda neler konuştuğunu da biliyorum. ''Ben'' der kuzu. ''Konuşmayı daha yeni öğrendim.'' Sizin hakkınızda nasıl konuşmuş olabilirim? Sen değilsen kardeşindir, ne mal olduğunuzu alem bilir diye daha da kuvvetli hırlar kurt. Benim hiç kardeşim yok ki diyecek olur zavallı kuzu. O zaman ya köpekleriniz ya çobanlarınız ama illaki sizden biridir der kurt. Ve kuzunun kendini savunmasına fırsat bırakmadan onu oracıkta yiyiverir. Güçlünün adaleti de böyledir işte. Önce adaletin gücünü yener, sonra da haysiyeti iyidiş eder. Ancak devran elbet döner. Ursula Le Guin, dünyadaki bütün umut hiç hesaba katılmamış insanlardadır der. Kim bilir belki günün birinde pınarın kenarına su içmeye giden bir kuzu... Kurdun yanaştığını görür görmez niyetinin farkına varır. Zira bir kurt bir kuzuyu yemeği kafasına koymaya görsün her türlü bahanenin gölgesine sığınır. Kurt haksız yere hırladıkça ve kuzuya doğru ilerledikçe kuzunun kırmızı çizgisine dayanır. İşte orası haysiyet noktasıdır. Hikayemiz de zaten o noktada değişir. Kurt kuzuyu yemeden önce tam sen değilsen kardeşin, o değilse köpeklerindir. Olmadı çobanların suçlu diyecekken haklı olan kuzu kuvvetli olan kurda karşı cesaretini kuşanır. Çünkü arkasına kardeşleri, köpekleri, çobanları ve tüm haklılığını yanına da haysiyetini almıştır. Adaletsizliği değiştiremez ama adaletsizlik karşısında Duruşunu değiştirir. Tarihin makus döngüsünü de ve bu sayede hikayenin nasıl biteceğine artık kuzular karar verir. Haysiyet sayesinde. Gündem Türkiye gündemi diye bir hadise var. Başka ülkelerde bir yıl içinde gerçekleşen olaylar bizde bazen bir haftada bazen bir günde gerçekleşiyor. Bilindik ifadeyle baş döndürücü bir gündem. Usta Ahmet Hamdi Tanpınar'ın meşhur ifadesiyle Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkanını vermiyor. Oysa biliyor muydunuz 18 Nisan 1930'da BBC radyosu akşam haberlerinde bu akşam hiç haber yok açıklaması yapılmış ve ardından da piyano çalınmaya başlanmış. Var bir hayalimiz. Kasabına aşık büyükbaş hayvanlar. Özgür doğarız. Hatta özgürlüğümüzü koruma içgüdüsüyle dünyaya geliriz. Hatta, hatta daha da ileri gideyim mi? Git dediğinizi duyar gibiyim. Özgürlük ve mahkumiyet kelimeleri aynı cümle içinde yaman bir çelişki gibi görünse de insan özgürlüğe mahkumdur aslında. Fakat insana sonra ne oluyorsa işin özgürlük kısmını atıp mahkumiyeti tutuyor. Evet çoğu insan mahkumiyeti tutuyor takım olarak. Neden mi biliyorum? Dünyadan gelip geçen diktatörlerin tarihine bakıyorum. Onlarca diktatör gelip geçti tarih sahnesinden yine geçecek. Peki ne oluyor da özgür doğan özgürlüğe mahkum olan insanoğlu itaate yöneliyor? Ya da ne oluyor da kendi oylarıyla iktidara getirdikleri liderlerin gözleri önünde demokratik kuralları teker teker çiğnemesine ve yerine kendi katı kurallarını koymasına seyirci kalıyorlar. Evet kendi oylarıyla iktidara getirdikleri diyorum zira tarih bize gösterdi ki çoğu diktatör arkasına halk desteğini alarak iktidara geldi. Hitler gibi. Biliyorsunuz faşist diktatör deyince çağımızın en geçerli kadavrasıdır Hitler. Peki halk neden Hitler'i seçti dersiniz? Bu soruya bugüne kadar verilmiş en özgün yanıt Bertolt Brecht'ten gelmiştir. O da kim derseniz 1933 Şubat'ında Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte Almanya'yı terk eden 20. yüzyıl Alman şiirinin ve tiyatrosunun en önemli isimlerindendir Bertolt Brecht. Faşizme Üzerine Yazılar adlı kitabında Alman halkının neden Hitler'i seçtiğini şöyle anlatır. Badanacı, Hitler'in badanacılık yaptığında söylenir. Yasal yollarla iktidara geldi, bir hükümet darbesiyle değil, Partisi birdenbire en büyük parti haline geldi ve yasalara göre de hükümeti kurma görevi bu en büyük partiye düşüyordu. Halk büyük bir şaşkınlık içindeydi. Demokrasiyi savundukları içindir ki birçokları oylarını demokrasi düşmanlarına verdiler. Badan Acı'nın partisine henüz iktidara gelmediği için kimseyi hayal kırıklığına uğratmamış, bir parti gözüyle bakan birçok kimse vardı. Kurulu partilerden hoşnut değillerdi. Özetle kırpıcı, yemleyici, besici ve güdücülerden bıkan büyük baş hayvanlar bir de kasabı denemek istediler. Gönüllü kulluk. Filler en zeki hayvan türlerinin başında gelir. Bilimsel verilere göre filler, şempanze, goril dışındaki diğer en zeki maymun türlerinden bile daha zekidir. Maymun türleri demişken birazdan insanoğlundan bile daha zeki ve hatta omurgalı olduklarını sizlere kanıtlayacağım. Ha kanıtlayacağım da ne olacak yani? Başım göğe mi erecek? hayır. Ama yılda ortalama 30 bin tanesini yasa dışı avladığımız bu güzel hayvanlara bir çeşit saygı duruşunda bulunacağım. Bir de onlardan özür dileyeceğim. Hepimiz adına. Önce tanımayanlarınız için filler hakkında birkaç kısa not. Günümüzde 3 fil türü bulunuyor. Bunlar Afrika fili, Afrika orman fili ve Asya filidir. Afrika filleri vahşi ortamda 70 yıla kadar yaşayabilir. Ancak maalesef esaret altında olduklarından uzun süre yaşayamazlar. Sirklerde oynatmak, hayvanat bahçelerine kapatmak için esaret altına alınırlar. Hatta fillerle ilgili ortalıkta dolaşan bir rivayet de vardır. Güya Hindistan'daki fil yetiştiricilerinin hikayesiymiş bu. Yavru filleri eğitmek için kulübelerinin kapısına ayağından zincirliyorlarmış. Tabii yavru fil birkaç deneme yapıp sonrasında çaresizce kaderine razı oluyormuş. Yıllar geçip de yetişkin bir fil olduğunda öğrendiği bu teslimiyet filin hakikatine dönüşüyormuş. Kulübeyi peşinden sürükleyebilecek cüsseye ve güce sahip olan filler... Buna yeltenmiyormuş bile. Çünkü çaresizliği öğreniyor, daha da acısı benimsiyormuş. Öğrenilmiş çaresizlik diye işte buna deniyormuş. Ben de diyorum ki, filleri kendinizle karıştırmayın. Öğrenilmiş çaresizliklerinizi, filleri alet etmeyin. Hem filin çok güçlü bir hafızası vardır. Kendine yapılan bu haksızlığı unutmaz. Bakınız fil hafızası. Gelin ben size işin doğrusunu anlatayım. Fil denince zihnimizde hemen uzun dişli bir fil tasvir ederiz. Fil dişi. Filin ağzında ön tarafta uzantı halinde duran mat beyaz iki adet diştir. Filler dişlerine su kuyusunu kazmak Ağaç kabuğu soymak için bir araç olarak kullanırken aynı zamanda savunma aracı ya da rakiplerine karşı bir silah olarak da kullanırlar. Dişleri büyük olan erkek filler dişileri için çekici görünürler. Peki o dişler sayesinde sadece dişileri için mi çekici görünürler? Elbette hayır. İnsanoğlu bu çekiciliğe kendisini öylesine kaptırmıştır ki bu hayvanlara yapmadığını bırakmamıştır. O dişler mat beyaz olmasına rağmen yeni ölen bir filden alınması halinde yeşilimsi parlak bir renkte olur ve oldukça değerli bir taş olarak adlandırılır. Oymacılık ve yontmacılıkta tarihler boyunca kullanılmıştır. Değeri paha biçilmez hale gelmiştir. Afrika ve Hindistan'da turistik süs eşyası, Romalılarda takma diş, Paris'te üretilen tarak, ayna, mücevher kutusu, bilardo topu, satranç taşı, şemsiye ve bıçak sapı, Çin'de minyatür sanatında çok fazla yer alan fil dişi ile pagodalar, iç içe geçmiş bilmece toplar, Japonya'da kemerlere takılan tokalar, kese ve cüzdanlar. Yeter mi? Sizce insanoğlunun gözü bu kadarıyla doyar mı? Yanıtım maalesef yine olumsuz olacak. Tartışmalı Asya ilaçları ve cinsel gücü arttırıcı ürünlerin yapımında da kullanılıyor. Fil dişleri. Bir yılda 30 bin fil ticari amaçla öldürülüyor hayvan koruyucuları Afrika'da bulunan 450 bin filin tehlike altında olduğu uyarısında bulunuyor. Gelelim bunca katliama, işkenceye, zulme karşı fillerin sözde öğrenilmiş çaresizliklerine. Sözde diyorum çünkü şimdi okuyacağınız üzere sadece sözde, özde değil. Dişleri için avlanmak istenen bir filin yakalanmak üzereyken, Dişlerini ağaçlara vurarak kırması, doğduğu gibi özgür kalma arzusunun onu düşünmeye sevk edip avcılarla pazarlık yapmaya yöneltmesinden ve eğer dişleri pahasına kurtulacaksa dişlerine özgürlüğünün fidyesi olarak vermesinden başka ne olabilir ki? diye soruyor. Etienne de la Butte Gönüllü kulluk üzerine Söylev adlı kitabında. Filler çaresizliği öğrenmiyor, pes de etmiyor. Aksine özgürlüğü için son anlarına kadar saygıdeğer bir mücadele veriyor. Dikkatinizi çekerim. Fillerin özgürlük mücadelesi ve bu uğurda sermayelerinden vazgeçmesi Gönüllü kulluk üzerine Söylev isimli bir kitapta yer alıyor. İnsanların insanlara gönüllü kulluk etmesini konu alan bir kitapta anlayacağınız gönüllü kulluk ve öğrenilmiş çaresizlik insana has bir durum. Halbuki Sartre'nin dediği gibi insan özgürlüğe mahkumdur aslında. Şair ve azat edilmiş bir köle olan Phillips Watley 1774'te şöyle yazmıştır. Tanrı her insanın göğsüne özgürlük sevdası dediğimiz bir ilke yerleştirmiştir. Bu ilke zulme tahammülsüz, kurtuluşa hasrettir. Ama insanlar o kurtuluş için mücadelede hayvanlar kadar soylu bir mücadele vermemekteler. Belki de sebebi Freud'un tespitinde gizlidir. İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler. Çünkü özgürlük sorumluluk getirir ve insanların çoğu da bundan korkar. Hayvanların kendi aralarında bir kast sistemi olsaydı şüphem yok ki özgürlüğü soyluluk olarak kabul ederlerdi. Sizlerin huzurunda hepimiz adına bu soylu hayvanlardan, fillerden asırlardır vermiş olduğumuz rahatsızlık için özür diliyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. İngiltere'de Canlı Etkinlikler Derneği bakım evlerinde kalanlar için dilek kampanyası başlattı. Yaşlılara tek bir dilek hakkın olsa ne isterdin diye soruldu. 104 yaşındaki anne Broken Bro o güne kadar kanun dışı hiçbir şey yapmadığını ancak hayatında bir kez olsun tutuklanmak istediğini söyledi. İngiliz polisi yaşlı kadını kırmadı. Kadın polis, dileğini yerine getirmek için buradayız. Erkek polis, seni bugün tutuklayacağımız için mutlu musun? Broken bro, evet. Erkek polis, o halde 104 yıl boyunca dürüst bir vatandaş olduğun gerekçesiyle seni tutukluyoruz. 104 yaşındaki kadını kelepçelediler. Polislerin yardımıyla ekip aracına bindirildi. Sirenler eşliğinde çok merak ediyorum dediği karakolu yolunu tuttu. Bütün bunlar olup biterken çok ama çok mutluydu. Demek ki özgürlüğe doymuş. Allah herkese böyle bir doygunluk nasip etsin. Ediyor mu peki? Broken yüzündeki kocak tebessümü bir süreliğine donduralım. Haziran 2020 itibariyle cezaevlerinde en çok mahkumu olan ülkelere bakalım sırasıyla. AB’D 2 milyon 121 bin600. Çin 1 milyon 710 bin. Brezilya 773 bin 151. Rusya 511 bin 30. Hindistan 466 bin Tayland 375.148, bin 148 Türkiye 286 bin. Esaretin Bedeli filminde bize verilen reçeteye göre korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Bu formüle göre 104 yaşındaki ninemiz cezaevine girmek suretiyle umudunu gerçekleştirdiği için orada da özgür. Bizlerse dışarıda bile tutsak. Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok. Biz insanlar çoğu zaman uykusuzluk çekeriz. Yeterince uyuyamadığımızdan şikayet ederiz. Hatta uykuya çok borçlananlarımız keşke ayılar gibi kış uykusuna yatabilsem diye hayıflanır. Bu beyhude bir yakınmadır. Aksine bizler de hayatın belli dönemlerinde uzun uykulara yatarız. Adına ille de kış uykusu demek gerekmiyor. Zira bu uykular bazen baharda, bazen yazın, bazen birkaç mevsimi kapsayacak uzunlukta oluyor. Bu genellikle bir ayakta uyuma halidir. Ama ayakta uyumak zaten uykuların en hakikisi, en sahicisidir. Büyük bir gönüllülükle ya bir sevgili, ya bir dost, ya bir liderin, ya da müptelası olduğumuz düzenin aşkına her şeye göz yumarız. Aldatılma, dolandırılma, adaletsizlik, haksızlık, eşitsizlik, zorluk, yokluk hatta bazen şiddet bizi o uykudan uyandırmaya yetmez. Hatta görünmez zincirlerle bağlı olduğumuzdan çok sıkı bir uyku çekeriz. Seni kim uyuttuysa onun rüyasını görürsün der Hakan Günday. Yani gördüğümüz rüya bile bize değil bizi uyutana aittir. O yüzden uykudan uyandığınızda zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz de yoktur aslında. Yeter ki uyanın. İnsanlık düşüncesinin tarihi sarkacın yüzyıllardır sürüp duran salınımlarını anımsatır. Uzun bir uyku döneminin ardından uyanma anı geldiğinde yöneticilerin, yasa koyucuların, onu özenle sarıp sarmaladıkları zincirlerden kurtulur. Bu zincirleri parçalar, diyor Piotr Kropotkin. Anarşist Ahlak adlı kitabında. Her canlı bir sarkaçtır. Titreşiriz, amip veya insan, salınırız, ritmik biçimde hareket eder, ritmik biçimde değişiriz. Tempo tutarız, der Ursula Le Guin. Yukarıda alıntıladığım ustalar sarkaca benzediğimiz konusunda hem fikirler. Ancak ilki karşıt bir salınmadan bahseder, ikincisi ortaklaşa bir salınmadan uykudan uyanmak ve zincirlerinden kurtulmak içinse seni kimin uyuttuğuna bağlı olarak hem bireysel bir karşıt salınım gerekir hem de toplumsal bir ortaklaşa salınım. Zira birey de toplum da ancak ayrı ayrı birlikte salındıktan sonra kendine gelir ve ortak bir rüya görebilir. Liderlikte güneş gibi ol. Dünyanın farklı ülkelerine ait çocuk masallarının yer aldığı bir kitap var. Her güne bir masal. Bayıldığım bir derleme. Bu kitapta okumuştum Güneş ile Rüzgar'ın iddiası, masalını, bir Fransız masalı. Aklımda kaldığı kadarıyla paylaşacağım. Bir sabah Güneş ve Rüzgar sohbet etmeye başlamışlar. Ancak bu sohbet Rüzgar'ın kendini beğenmişliği yüzünden çok da keyifli geçmiyormuş. Rüzgar Güneş'e sürekli kendinden bahsediyormuş. Ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli ve kudretli olduğunu anlatıp duruyormuş. Güneş de sakince dinliyormuş rüzgarın böbürlenmelerini. Gökyüzünün ortasında parlamakta bir o tarafa, bir bu tarafa gidip gelmekle olmuyor. Herkese gülümsemekle, ışıldamakla da olmuyor. Benim gibi tozu dumana katman lazım. Önüne geleni peşinden sürüklemen lazım. Kimse sana karşı koyamamalı. Direnememeli diyormuş Rüzgar ama güneş lafla peynir gemisinin yürüyemeyeceğini çok iyi biliyormuş. Haydi demiş çok konuşacağına göster marifetlerini bakalım. Gerçekten de anlattığın kadar var mısın yoksa kendini beğenmişin tekimisin Kim daha güçlü görelim. Rüzgar dünden razı zaten hemen kabul etmiş bu meydan okumayı. O sırada yoldan geçen bir adama takılmış güneşin gözü. Bak demiş Rüzgar'a şu paltolu adamı görüyor musun? Evet demiş Rüzgar görüyorum. Şimdi onun paltosunu çıkartmayı deneyeceğiz. Hangimiz çıkartmayı becerebilirse o kazanacak. Tamam demiş Rüzgar ve adamın paltosunu sırtından almak için delice esmeye başlamış. Rüzgar'ın esintisinden üşüyen adam... Paltosunu çıkaracağına biraz daha sarılmış ona. Rüzgar yine başaramayınca giderek fırtınaya dönüşmüş hatta kasırgaya. Öfkesinden hırsından deliye dönmüş. Döne döne esip sonunda hortum olmuş. Ama kar etmemiş. Adam sert esintiden korunmak için bir ağacın kovuğuna saklanmış. Sonunda rüzgar pes etmek zorunda kalmış. Sıra güneşe geldiğinde hiç zor kullanmamış, ısındıkça ısınmış sadece. Etrafa daha çok ısı ve ışık yaymış. Rüzgarın devirdiği çiçekler başlarını dikmişler. Ağaçlar silkinmiş, kendine gelmişler. Saklandığı ağaç kovuğundan çıkan adamsa çok terlediği için paltosunu çıkarıp neşe içinde yoluna devam etmiş. Güneş gülümseyerek rüzgara bakmış, kendinin zorla yaptıramadığı işi güneş güle oynaya yaptırmış adama. Nihayetinde adam paltosunu kendi rızasıyla çıkarmış. İyi lider tanımı tam olarak budur aslında. Kendi isteklerini başkalarının arzularına yerleştirme sanatı. Hatta daha açık söylemek gerekirse liderlik yapılmasını arzu ettiğiniz şeyi sanki kendileri arzu ediyormuşçasına başkalarına yaptırabilmektedir der. Duvink David Eisenhower. Masalımızdaki rüzgar gibi tozu dumana katan liderler de gördü bu dünya ama hala ısrarla güneşin etrafında dönüyor. İster dünyayı yönetmeye talip ol, ister sadece kendi dünyanı. Liderlikte güneş gibi ol. Konuşma özgürlüğüm olmazsa ekmeğimi kimin çaldığını nasıl anlatacağım? Fikirlerinize katılmıyorum ama o fikirleri ifade edebilmeniz için canımı veririm. 18. asırda yaşamış meşhur Fransız filozof Voltaire'e atfedilir bu söz. Ama yanlış bilgi. Fransız düşünürün böyle bir cümlesi yok. 1868-1956 yılları arasında yaşamış İngiliz bir kadın yazara aittir bu söz. Murat Bardakçı'dan öğrendiğime göre Evlin Beatrice Hall kitaplarında S G Talentier mahlasını kullanır. 1903'te yayımladığı Volter'in Hayatı isimli kitabında filozofun ağzından böylesi bir cümle kurmuş ve Volter'e mal ettiği söz sonraki senelerde alıp başını gitmiştir. Doğru bilinen bu yanlışı düzeltmek lazımdı ama sözün doğruluğunu değiştirmiyor bu detay. Fikirlerinize katılmıyorum ama o fikirleri ifade edebilmeniz için canımı veririm. Ha, bir de Uganda Devlet Başkanı Idi Amin'in Konuyla ilgili bir sözü vardır. İfade özgürlüğü var ama ifade ettikten sonra olacakları garanti edemem. Ama bize lazım olan bu değil sanki. Bize İde Amin'deki değil Voltaireinki gerek. İnşallah. Amin. Çünkü Türkiye'nin çözmesi gereken temel meselelerinden birisi ifade özgürlüğü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ayim, Geçen yıl sonu itibariyle karar için bekleyen davalar sıralamasında Rusya'nın ardından Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığı açıklandı. Türkiye geçen yıl AIM'de ifade ve düşünce özgürlüğü ihlalinden en fazla mahkum olan ülke oldu. AIM tarafından yapılan yazılı açıklamada mahkemenin geçen yılki çalışmalarıyla ilgili veriler açıklandı. Buna göre 31 Aralık 2019 itibariyle Ahim önünde bekleyen davaların %25.2'sini Rusya'dan %15.57'sini ise Türkiye'den gelen başvurular oluşturuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ahim 2019 yılı başında yayımladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf 47 devletin 1959-2018 yılları arasında yol açtığı toplam 777 ifade özgürlüğü ihlalinin, 321'inin yaklaşık %41'inin Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini gösteren istatistik, Türkiye'de bu konuda yaşanan sorunun boyutunu en azından niceliksel olarak ortaya koyuyor. Bu derece yaygın ve gündemden düşmeyen bir konu olması ifade edilen görüşlerin kamu makamları veya üçüncü kişilerce sakıncalı görüldüğünü gösteriyor. Oysa ifade özgürlüğü tam da başkaları tarafından sakıncalı görülen düşünceler için ortaya çıkmış bir hak. Tim Marshall'ın Coğrafya Mahkumları diye bir kitabı var. Son derece güzel bir kitap. Ufuk Açıcı. Orada şöyle bir cümle yer alıyor. Eğer açsanız bir de korku içindeyseniz size sunulan seçenekler ekmek ve güvenlik veya diğer şık demokrasi olduğunda çok düşünmezsiniz. Bu cümle dünyada ve tabi Türkiye'de yönetenlerin insan doğasını ve Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini gözeterek temel aldığı bir ilkedir. Denklem yıllarca ve yönetimlerce böyle kurulmuştur. Oysa masallar çocukken uyuyana büyüyünce uyanıncaya kadardır. İfade özgürlüğünün yemek, barınmak, ısınmak, güvende olmak gibi temel ihtiyaçlardan geri kalır bir yanı yoktur. Zira ifade özgürlüğündeki zaaflar yemek, barınmak, ısınmak ve güvende olmak gibi temel ihtiyaçların sağlanmasındaki zaaflarla doğru orantılıdır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en altında fizyolojik gereksinimler, nefes alma, besin, yemek, su, cinsellik, uyku, sağlıklı metabolizma ve boşaltım kısmı vardır. Güvenlik gereksinimi. Ait olma, sevgi gereksinimi, saygınlık gereksinimi, kendini gerçekleştirme gereksinimi gibi ihtiyaçlara sıra ancak ve ancak fizyolojik gereksinimler karşılandıktan sonra gelebilir. Herhalde Afrika bahsi geçen fizyolojik ve en temel gereksinimlere ulaşmadaki zaaf konusunda en başta gelir. Ancak gelin görün ki size özgürlükten önce ekmek gerek diyen batılıya Afrikalı kadının cevabı: Konuşma özgürlüğüm olmazsa ekmeğimi kimin çaldığını nasıl anlatacağım olmuştur. İşte Maslow'un piramidini de dünyadaki müesses nizamı da Türkiye'nin ifade özgürlüğü zafını da alt üst edecek ruh budur.